Valeaadam ahlamuhuda. "Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka kavmine de kardeşleri hudu gönderdik. Dedi ki, "Ey kavmin, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur." Hiç Allah'tan sakınmaz mısınız? Kavminden inkar eden ileri gelenler, şüphesiz ki biz seni gerçekten bir beyinsizlik içinde görüyoruz. Ve doğrusu biz gerçekten seni yalancılardan zannediyoruz dedi. Hud <gülüyor> dedi ki, ey kavmim, bende hiçbir akıl zayıflığı yoktur. Fakat ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim. Ubelliğukum risalati Rabbi ve ana lakum nasihun emin. Size Rabbimin vahiy olarak gönderdiklerini tebliğ ediyorum. Ve ben sizin için güvenilir bir nasihaccıyım. E <gülüyor> ve acibitum ancaakum zikrun min rabbikum ala racunin minkum ala racunin minkum liyundirakum ve zkru izca'lakum hulefaa min ba'di kavminum sizi tahammülü pek müşkül bir azap ile korkutmak için içinizden bir adam vasıtasıyla Rabbinizden size bir nasihat gelmesine Hayret mi ettiniz? Hatırlayın ki Allah sizi Nuh kavminden sonra Yeryüzünde halifeler kıldı ve sizi yaratılışta bir genişlikle kuvvetce boyca üstün kıldı. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın, ta ki kurtuluşa eresiniz. Al-ûlû adi ıstana linağbud Allah waḥdahu wa nazar ma kana yabud abeuna fâtina bima tağduna. Dediler ki, sen bize bir olan Allah'a ibadet edelim ve atalarımızın tapa geldiklerini bırakalım diye mi geldin? Eğer iddian da doğru kimselerden sen, haydi, bizi kendisiyle tehdit etmekte olduğun azabı bize getir. <gülüyor> Esma'in Semmeytumuha Semmeytumuha Ma min Sultan muntadirin dedi ki Hiç şüphesiz üzerinize Rabbinizden bir azap ve bir gazap hak oldu. Haklarında Allah'ın hiçbir delil indirmediği sizin ve atalarınızın uydurarak taktığı bir takım isimlere sahip putlarınız hakkında mı benimle mücadele ediyorsunuz? Öyleyse artık azabı bekleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber bekleyenlerdenim. فَاَنْجَيْنَا <gülüyor> هُوَ وَقَضَعْنَا دَابِرَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا Bunun üzerine Hud'u ve onunla beraber olanları tarafımızdan bir rahmetle kurtardık ve ayetlerimizi yalanlayanların ve mümin olmayan kimselerin kökünü kestik. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب Semut kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Size Rabbinizden apaçık bir mucize gelmiştir. İşte bu, size bir mucize olarak Allah'ın dişi devesidir. O halde onu bırakın da Allah'ın arzında yesin, içsin. Ona bir kötülükle dokunmayın, yoksa sizi pek elemli bir azap yakalar. Hatırlayın ki Allah sizi at kavminden sonra yeryüzünde halifeler kıldı ve sizi yeryüzünde yerleştirdi. Ovalarından saraylar ediniyorsunuz ve dağlardan evler yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde fesat çıkarıcılar olarak bozgunculuk yapmayın. Kavminden büyüklük taslayan ileri gelenler içlerinden zayıf bırakılmış, horlanmış o iman edenlere alay ederek dedi ki, siz salhi gerçekten Rabbi tarafından gönderilen biri olarak mı biliyorsunuz? Onlar da şüphesiz ki biz Onunla gönderilen her şeye iman eden kimseleriz dediler. O büyüklik taslayanlar, doğrusu bizde sizin iman ettiğiniz şeyi inkar eden kimseleriz dediler. O büyüklik taslayanlar, doğrusu bizde sizin iman ettiğiniz şeyi inkar eden kimseleriz dediler derken o dişi deveyi kesip Rablerinin emrine karşı haddi aşarak isyan ettiler. Ve dediler ki Ey Salih eğer peygamberlerden isen bizi kendisiyle tehdit etmekte olduğun azabı bize getir. Bunun üzerine onları o sarsıntı yakaladı da bulundukları yerde diz üstü çöküp kalan kimseler oldular. Ve ve Salih artık onlardan yüz çevirdi ve dedi ki ey kavmim Yemin olsun ki Size Rabbimin vahi olarak gönderdiklerini tebliğ ettim Ve size nasihat ettim Fakat siz Nasihat edenleri sevmiyorsunuz Lut'u <gülüyor> da hatırla Hani kavmine şöyle demişti Sizden önce Alemlerden hiçbirinin ...o yapmadığı hayasızlığı mı yapıyorsunuz? Çünkü siz... ...kadınları bırakıp... ...şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır... Siz haddi aşarak israf eden bir kavimsiniz. Buna karşı kavminin cevabı alay ederek onları memleketinizden çıkarın. Çünkü onlar fazla temizlenen insanlarmış demelerinden başka bir şey olmadı. Bunun üzerine biz de onu ve ehlini kurtardık. Ancak karısı hariç, o geride azapta kalanlardan oldu üzerlerine taştan bir yağmur yağdırdık. İşte bak günahkarların akibeti nasıl oldu. Ve <gülüyor> ilâ Medyen kavmine de kardeşleri şu aybı gönderdik. Dedi ki, "Ey kavmim, Allah'a ibadet edin. Sizin için ondan başka hiçbir ilah yoktur. Şüphesiz rabbinizden size apaçık bir mucize gelmiştir. Artık ölçüyü, ve tartıyı tam yapın. İnsanlara eşyalarını, mallarını eksik vermeyin. Ve ıslah edilmesinden sonra yeryüzünde fesat çıkarmayın. Eğer mümin kimseler iseniz bilin ki Bunlar sizin için hayırlıdır. وَلَا تَقْعُدُوا hem insanları tehdit ederek Allah'ın yolundan, ona iman edenlerin menedip de o yola bir eğrilik arayarak her yolun başına oturmayın. Hatırlayın ki bir zamanlar siz az idinizde o sizi çoğalttı ve bakın sizden önce fesat çıkaranların akibeti nasıl oldu. ''Ve in kâne Eğer içinizden bir kısmı kendisiyle gönderilmiş olduğum şeye, hakikate iman etmiş, bir kısmı da iman etmemişse artık Allah aramızda hüküm verinceye kadar sabredin. Çünkü o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.